Özgür vatandaşmış, diye gürledi çavuş. Sizi aylak serseri güruhu. Memlekette dolaşıp başımıza dert açmaktan başka bir işe yaramazsınız. Hani nerede kağıtların? Çıkar bakalım. Ben telaştan birbirine dolaşan parmaklarımla kimlik belgesini cebimden çıkarmaya uğraşırken, çavuş yumruğunu öfkeyle masaya indirerek kükredi. Tamam, tamam anlaşıldı. Defol buradan. Arkamdan kapıyı kapatarak çıkarken, onun şişeye uzanıp, Boş olduğunu görünce şişeyi kapıp yere çarptığını gördüm. Uzun, uzun bir yürüyüşten sonra bir otobüse atlayıp, El Katana'dan yola çıkarak, portakal bahçeleriyle kaplı Şam Ovası'nda, geniş asfalt yolu üzerinde adeta kayarak yol almak ne kadar rahat, ne kadar keyif vericiydi. Varacağım yer ufkun oradaydı işte. Uçsuz bucaksız ağaçlıklar, parıldayan kubbeler ve göğe doğru uzanan ipince minareler. Uzaklarda, Sağ tarafta, güneşin altında parlayan tepesi, gittikçe yayılan tatlı gölgelerle kaplı etekleriyle, tek başına çıplak bir dağ yükseliyordu. Tepenin üstünde, soluk mavi göğün kıyısında altın renkli, ince, uzun, tek bir bulut asılıydı. Ovanın üstünde her şeyi fizik ötesi bir titreşim içine sokan, akşam üstünün o kozmik alacakaranlığı karanlığı beliriyordu. Sağımızda, solumuzda bizi uzaktan uzağa kucaklayan sarp ve dumanlı sıradalar… Her şeyi kanatlanıp uçacakmışçasına hafif. Sonra kerpiç duvarlarla çevrili meyve bahçeleri, atlılar, at arabaları, öküz arabaları, faytonlar. Sonra askerler, Fransız askerleri. Alacakaranlık, karanlık durgun bir su gibi yeşile dönmeye başlamıştı. Kocaman binici gözlükleriyle bir derin deniz balığını andıran, motosikletli bir polis görevlisi vınlayarak gelip geçti yanımızdan. Sonra şehrin ilk evleri, sonra şehrin kendisi. Açık ovanın sessizliğinden sonra, köprüp duran bir uğultu, şam. Pencerelerde akşamın ilk ışıkları göz kırpmaya başlamıştı bile. Daha önce hiç duymadığım bir hoşnutluk içindeydim. Ama ne yazık ki, otobüs şehrin dış mahallelerinden birinde bir polis karakolunun önünde durunca, bu hoşnutluğum ansızın sona erdi. Ne oldu, bir şey mi var? diye eğilip yanımdaki şoföre sordum. Yok canım, şehre gelen bütün otobüsler polise uğramak zorundalar da, Karakoldan Suriyeli bir polis çıktı ve şoföre sordu. ''Nereden geliyorsunuz?'' ''El Katana'dan.'' diye cevapladı şoför. ''Pekala, o halde devam edin. Demek ki yerel trafik üzerinde fazla durmuyorlardı.'' Şoför gülümseyerek debriyajı boşalttı. Hareket ettik ve ben bir kez daha rahat soluk aldım. Fakat tam bu anda sokaktan biri bağırdı. ''Hey, bagaj açılmış.'' Ve böylece şoför bir yana yattığı söylenen bagajı yeniden bağlamak için külüstür arabayı polis karakolunun birkaç adım ötesinde durdurmak zorunda kaldı. Şoför bu işle uğraşırken polis görevlisi öyle aylak aylak bir kez daha bize doğru yaklaştı. Görünüşe bakılırsa sadece şoförün uğraştığı mekanik problemle ilgileniyordu. Bakışları amaçsızca yolcuların üzerinde dolaşırken birden bütün vücudumla ürpererek benim üzerimde takılıp kaldığını gördüm. Tepeden tırnağa süzdü beni. Sonra yaklaşıp döşemedeki sırt çantama gözlerini dikti. ''Kimsin? Nereden geliyorsun?'' diye kuşkuyla sordu. ''Metulla'dan.'' diye başladım ben. Ama polis inanmamışçasına başını sallıyordu ben anlatmaya çalışırken. Sonra şoföre bir şeyler fısıldadı. ''İngiliz askeri bu. Firari.'' dediğini işitebildim. Ve ilk defa o zaman farkına vardım ki... ''Mavi tulumumla, çevresi yaldız işlemeli küfiyem...'' Ve Kudüs'te bir eskici dükkanından satın aldığım sırt çantamla, o günler Filistin yönetiminin hizmetindeki İrlandalı jandarmalara fazlasıyla benziyorum. Ve yine o anda Fransızlarla İngilizler arasında firarilerin karşılıklı iadesi konusunda yapılan anlaşmayı hatırladım. Bozuk Arapçamla polise bir firari olmadığımı anlatmaya çalıştım ama boşuna, o hiç oralı olmadı. Bütün bunları müfettişe anlatırsın. Şoför özür dileyerek beni bekleyemeyeceklerini mırıldanıp otobüsü hareket ettirirken ben ayaklarımı geri çekerek polis karakoluna girmek zorunda kaldım. Müfettiş o anda yerinde yoktu ama geri dönmek üzere olduğunu söylediler. İçinde sadece bir sedir bulunan ve giriş kapısından başka iki ayrı kapısı olan bir odada beklemem gerekiyordu. Kapılardan birinin üzerinde hapishane gardiyanı, ötekinin üzerinde de hapishane yazılıydı. Bu iç karartıcı koşullarda yolculuğumun burada noktalandığına her an biraz daha inanarak, yarım saati aşkın bir süre bekledim. Beklenen kişinin komiser değil de bir müfettiş olması uğursuz sonucu biraz daha kesinleştiriyordu. Durumum olduğu gibi ortaya çıkarsa, mahkemeye çıkarılıncaya kadar bir süre, belki haftalarca buradaki hapishanede kalacak, sonra mutat üzere üç ay hapse mahkum edilecektim herhalde. Ve bu cezayı çektikten sonra da sanırım atlı bir jandarmanın refakatinde yaya olarak Filistin sınırına bırakılacaktım. Belki bu kadarlı da kalmayacak, pasaport nizamnamesine uymadığım için Filistin'den de dışarı atılacaktım. Bekleme odasının loşluğu içimdeki karanlığın yanında hiç kalırdı. Yaklaşan bir otomobilin gürültüsünü duydum. Otomobil polis karakolunun önünde durdu. Bir dakika sonra başı fesli. Sivil giyimli bir adam girdi odaya. Beni getiren polis telaşla bir şeyler anlatarak onun peşinden geliyordu. Görünüşe bakılırsa müfettişin acelesi vardı. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum. Fakat o kritik anda yaptığım şey sanırım farklı şartlarda ya da farklı kişiliklerde ortaya çıktığında kimi zaman tarihin seyrini değiştiren o ender deha parıldığı birinin sonucuydu. Müfettiş içeri girer girmez daha onun herhangi bir soru sormasına fırsat vermeden, bir hamlede yerimden sıçrayıp karşısına dikildim. Ve Fransızca olarak başladım benim gibi suçsuz bir vatandaşı bir firari yerine koyarak buraya getiren ve böylece otobüsü kaçırmama sebep olan polisin aşağılayıcı davranışını müfettişe şikayet etmeye. Müfettiş birkaç kere sözümü kesmeye çalıştıysa da, ben bunu başarmasına fırsat vermeden, laf yağmuruna tuttum onu. Sanırım Peş düzdüğüm sözcüklerin topu topu onda birini anlayabiliyordu ancak. Bunlar da defalarca tekrarladığım metulla ve şam sözcükleri olmalıydı. Acilen dönmek ya da yapmak istediği işten alıkonmuş olmanın onu fazlasıyla sinirlendirdiğini açıkça görüyor. Fakat yine de soluk almadan konuşuyor, laf bombardımanını kesintisiz sürdürerek onun konuşmasına fırsat vermiyordum. Sonunda artık dayanamadı. Umutsuzluk içinde kollarını iki yana açarak bağırdı. ''Yeter, Tanrı aşkına yeter! Kağıtlarınız var mı? Kağıtlarınıza bakalım.'' Elim kendiliğinden göğüs cebime gitti. Bir yandan cümle üstüne cümle dökerek laf kalabalığını sürdürürken, bir yandan da çıkarıp sahte kimlik belgesini ona uzattım. Zavallı adam sıkıntıdan boğulduğumu sanmış olmalı. Çünkü katlanmış kağıdın köşesini kıvırıp orada resmi mühürü görünce gerisine bakmadı artık. Kağıdı fırlatırcasına bana verirken, pekala, pekala, git, yeter ki git. Ve ben de bu isteğini tekrarlamasını beklemeden dediği gibi yaptım. Birkaç ay önce Kudüs'te şanlı bir öğretmenle tanışmıştım. Bu öğretmen bana, eğer bir gün Şam'a gidersem, evine muhakkak uğramamı söylemişti. Benim de Şam'da ilk işim onun evini aramak oldu. Küçük bir çocuk elimden tutarak beni onun evine götürebileceğini söyledi. Karanlık iyiden iyiye bastırmıştı. Eski şehrin daracık sokaklarında yürüyorduk. Birbirine doğru uzanan cumbalı pencereler, geceyi olduğundan daha karanlık gösteriyordu. Şurada, burada gaz fenerlerinin sarı ışığı altında, önünde karpuz yığınları, üzüm küfeleri bulunan manav dükkanlarına rastlanıyordu. Sokaklarda karartılar dolaşıyordu. Kafesli pencerelerin ardından, bazen kadın çığlıkları, kahkahalar işitiliyordu. Yanındaki çocuk, daracık bir sokağın başında bir evi göstererek, İşte burası, dedi sonunda. Kapıyı çaldım, İçeriden birisi cevap verdi. Kapı mandalını kaldırarak taş döşeli bir avluya girdim. Karanlık avluda, olgun yemişlerle yüklü üzüm asmalarını ve fıskiyeli küçük taş havuzu seçebiliyordum. Yukarıdan biri seslendi. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Dış duvarın yanındaki daracık bir merdivenden yukarı çıktım ve açık bir terastan geçerek arkadaşımın açık kollarına doğru yürüdüm. Yorgunluktan ölecektim neredeyse. Bitip tükenmiştim. Ve benim için hazırladıkları yatağa yığılıp kaldım. Avludaki ağaçlar, evin arkasında bahçede bulunan ağaçlar, rüzgarda düşsel mırıltılar içinde hışırdayıp duruyorlardı. Uzaktan boğuk sesler geliyordu. Uykuya varan bu büyük Arap şehrinin gecenin sessizliği içinde yok olup gitmediğini gösteren anlamlı boğuk sesler. Daha önce varlığından bile haberdar olmadığım şeyleri açık gözlerle izleyerek, o sıcak yaz günlerinde, Şam'ın eski çarşısında daracık geçitlerde dolaşıp dururken, bu insanların hayatında yankılanan manevi huzuru, yepyeni bir kavrayış noktasından, yepyeni bir heyecanla izledim. Taşıdıkları güven duygusu, birbirlerine karşı gösterdikleri tavırda, birbirleriyle karşılaştıkları ya da ayrıldıkları zaman davranışlarına yansıyan sıcak ağırbaşlılıkta, sade sıcak bir arkadaşlık duygusuyla çocuklar gibi el ele tutup birlikte yürüyen iki adamın sevgi ve güvenle parıldayan bakışlarında, dükkancılar arasında esen, riyadan ve hesapçılıktan uzak, güler yüzlü komşuluk havasında hemen kendini açığa vuruyordu. Bu küçük dükkanlarda küçük tacirlerin, Gelip geçeni alışverişe çağıran bu karşı konulmaz çığırtkanlığın bakışlarında birbirlerine karşı en ufak bir endişe, en ufak bir çekememezlik okuyamazdınız. Öyle ki bir dükkan sahibi ne zaman gerekli olsa dükkanını rahatlıkla komşusuna, rakibine emanet edip gidebilirdi. Sözgelimi çok kere kapalı bir tezgahın önünde, satıcıyı beklemekle bir başka tezgaha gitmek düşüncesi arasında bocalayan müşterilere rastlardınız. Bunu fark eden komşu dükkanın sahibi, yani rakip satıcı hemen koşup müşteriden ne istediğini sorar ve müşterinin istediği malı kendi tezgahından çıkarıp müşteriye satar ve parasını da komşusunun tezgahına bırakırdı. Böyle bir töreye Avrupa'nın neresinde rastlanabilir?